Ya Aüzü Billa Himne Şeytanı Rjim Ve Nesta'inuhu Ve Nesta'firu Ve Nauzü Billa Himin Şurur Enfusuna Ve Nsiyata Amalına Men Yehdihi La Hu Fala Mudillale Ve Men Ve Ve Ve ve şerarlı umuru mutasatuha ve külle mutasetin bidâ ve külle bidâtin zalale ve külle zalalletin fil Evet, ilmi araştırma usulü derslerimizde bugün uygulamalı üçüncü alıştırmayı göreceğiz. Kur'anı taharet üzere okumak meselesi, cünpülü veya hayiz olan kimselerin Kur'an okumaları ve musafa dokunmalarını men eden bir delil bulunmamaktadır. Ancak bu konuda eskiden beri ilmehlinin ihtilafı vardır. <gülüyor> bu yüzden bu meselenin delillerin tahkik edilmesi, meseledeki delillerin tahkik edilmesi gerekir. İhtilaf durumunda ne yapacağınızı Allah Azze ve Celle, Nisali 9. ayetinde, eğer bir anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret güne inandığınız takdirde onu, Allah'a ve Rasûl'e arz edin. Bu netice itibariyle daha hayli ve daha güzeldir buyurulmakta. Bu ayetin emri gereği olarak, alimlerin sözlerini, Allah'ın kitabına ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine arz ederiz. Bu meselede Kur'an'da yasaklayıcı bir delil görememekteyiz. Fakat Vaka suresi 77 80. ayetleri delil olarak ileri sürülmüştür. Şöyle buyurulur. Yani doğrusu bu kitap sadece temiz olanların dokunabileceği saklı bir kitapta yani levh-i mahfuz'da mevcutken alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ayet hüküm değil, haber bildirmektedir. Ayetteki zamir, ayetlerin siyakından da anlaşılacağı üzere levh-i mahfuza aittir. Ve temiz olanlar ile kastedilen meleklerdir. Burada küçük bir ayrıntı var ayetteki lafızla ilgili. İllel mutahharun ifadesi geçer burada. Mutahharun, insanlar hakkında, beşer hakkında, Geçtiği yerde ise mutatahhirin, yani mutahharun temiz kılınanlar, mutatahhirin temizlenenler. Bu ayette temiz kılınanlardan bahsediliyor. Yani melekler kastedilmektedir. Yani dil açısından birinci açısı bu. İkinci açısı saklı bir kitapta, levh-i mahfuzda deniliyor. Yani levh-i mahfuzda olan Kur'an-ı Kerim'e meleklerden başkası dokunamaz. Şeytanlar, cinler buna müdahale edemez. Ayetin verdiği haber bunun hakkındadır. Yoksa bizim ellerimizde mevcut bulunan musaflara dokunmanın hükmüyle alakalı bir şey içermiyor bu ayet. Sahabeden i̇bn Abbas ve Enes radiyallahu anhüm, tabiinden Mücahit, İkrime, Said bin Cübeyr, Dahak, Cabir bin Zeyd, Ebu Nuhek veya Nehik, es Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem, Rahimullah ve başkaları da böyle demişlerdir. Yani e, ayette kastedilenin melekler olduğunu söylemişlerdir. E, bunlar için İbn Kesir'in tefsirine, Bekavi'nin Şerhu's-Sunne'sine, Elban'ın e, Temamü'l-Mü'min ve Irwal-Gali'le bakılabilir. Oralarda aktarılır bu. E, hadis olarak getirilen delillere gelince Amr bin Hazm radıyallan hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Kur'an'a ancak tahir, temiz olan kimse dokunabilir. Bunu ancak abdestli olan kimse dokunabilir diye tercüme ediyorlar. Bu doğru değil. Tahir, temiz olan dokunabilir şeklindeki lafsı Bunu Darekotni Beyhaki rivayet etmişlerdir. Bu hadiste geçen tahir kelimesi de, yani temiz kelimesi de, cünüp olmayan kimse, abdestli olan kimse, bedeninde necaset olmayan kimse ve mümin kişi arasında ortak bir tabirdir. Cünüp olmayan kimsenin tahir, temiz olduğu bu anlama girdiğinin delili eğer cünüp iseniz temizlenen ayetidir. Maide 6. ayeti Bu ayete göre cünüp olmayan kimse temizdir. Yani cünüp değilse, abdestli olmasa da o e, temizdir. Abdestli olanın tahir anlamda oluşunun delili Mughira radiyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meseleni çıkarmaya davranması üzerine onları bırak. Zira ben onları temiz iken, abdestli iken giydim buyurmasıdır. Burada da tahir iken giydim diyor. Yani tahir kelimesi abdestli olan hakkında, abdestli olmayan hakkında kullanılmış bu iki delilden bu anlaşılıyor. Üçüncüsü, ister hayız veya cünüp, ister abdestli, ister üzerinde necaset bulunsun. Mutlak anlamda mümin, Müslüman kimsenin tahir anlamı kapsamında olmasın delili de, müşrikler ancak bir necistir. Ayetiyle, Tevbe 28. ayetiyle şu rivayettir. Ebu Hureyre Radyaland dedi ki, Medine yollarından birinde ben cünüp iken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı. Gizlendim, gidip yıkandım ve geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, nerede kaldın ey Ebu Hureyre dedi. Ben cünüp idim, temizlenmeden seninle beraber oturmayı doğru bulmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Subhanallah, Müslüman necis olmaz buyurdu. Bu Huzeyfer radıyallahu aynı şekilde gelmiştir. Orada da mümin necis olmaz ibaresiyle geçiyor. Yani mutlak manada Müslüman ister cünüklü olsun, ister abdestli olsun, ister abdestsiz olsun, isterse üstünde pislik olsun o temizdir. Kur'an'a tahir, temiz olandan başkasını dokunmaktan nehyeden hadiste necislikle vasfedilen müşrikler kastedilmektedir. Hadisin Kur'an'a ancak temiz olduğun halde dokun şeklinde gelen lafzı ise zayıftır. Bu sebeple abdestsiz olarak Kur'an'a dokunmayacağına dair bu hadiste bir delil yoktur. Bununla birlikte sahih rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben ancak namaz kılacağım zaman abdest almakla emrolundum buyurmuştur. Bu da Müslim'in rivayeti. Mü'min ister cünüp veya hayızlı, ister abdestsiz olsun temizdir. Onunla ne hakiki anlamda ne de mecazi anlamda necis denilemez. <gülüyor> Düşman topraklarına musafile sefer edilmesini yasaklayan hadis, bu ve Müslim'de gelen, Musaf'ın necis olmakla vasf edilen müşriklerin eline geçmemesi içindir. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Hirak'la gönderdiği mektub'a ayetler yazılıydı. Bu rivayet Müslüman olması umulan kâfirin ayetler yazılı olan kağıda dokunup okumasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sakınca görmediğini gösterir. Bu da Bukhari Hayz Babı'nda 7. bölümde aktarıyor bu Hirak'la gönderilen mektupta Halimran suresindeki ayet. E, tam olarak yazılıydı o, o mektupta. Erbani İrval-ül de şöyle demiştir. Ebu Bekir bin Muhammed bin Amr bin Hazm babasından, o da dedesinden rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Yemen halkına bir mektup yazdı. Orada Kur'an'a ancak tahir olan dokunur diye yazıyordu. Bunu El Esram ve Darekutni muttasıl olarak rivayet ettiler. Ahmet bununla hüccet getirdi. Malik de muatta da mürsel olarak rivayet etti. Bu hadis sahihtir. Amr bin Hazm kim bin Hizam, İbn Ömer ve Osman bin Ebil As radiyallahu aynı lafızla rivayet edilmiştir. Amr bin Hazm hadisine gelince zayıftır. İsnadında Süleyman bin Erkam vardır ve o çok zayıftır. metruk bir ravidir Süleyman bin Erkam. Yani Amr bin Hazm hadisi kendi başına sahip bir isnat değil ilk önce e, bunun bilinmesi lazım. Bunun İslam'da Süleyman bin Erkan var. O da metruk bir ravi. Yani takviye de olmaz bu. Fakat metnine biz burada başka tarihler sebebiyle e, kuvvetlerini söylüyoruz. Bazı raviler hata ederek ismini Süleyman bin Davud şeklinde zikretmişlerdir. İbni Davud el-Havlanidir o. E, o başka birisi. Vesikadır. Bundan dolayı bazı alimler buna sahih diyerek hata etmişlerdir. Yani Amr bin Hazım hadisinde geçen Süleyman Süleyman bin Davut el-Havlani değildir. Bazılar Süleyman bin Davut el-Havlani zannetmiş ve bu sebeple sahip olduğuna hükmetmiştir Ama öyle değil. Oradaki Süleyman İbni Erkam'dır. O da metruhtur. Bu hadis ancak İbni Erkam sebebiyle zayıftır. Nitekim bu meseleyi Mişkatül Mesabih hadislerini tahkikimizde, Elban söylüyor bunu, ayrıntılı olarak açıkladım. Bu yüzden bu konuda sözü tekrar etmeyeceğim. Burada söyleyeceğimiz şudur. Doğrusu Ebu Bekir bin Muhammed bin Amr bin Hazm'ın Mürsel rivayeti, Aynı zamanda mürsel olduğundan dolayı da zayıftır. Evet, Amr bin Hazm yoluyla gelen bu rivayet zayıf. Bu tarik zayıf, şiddetli zayıf. Hakim bin Hizam radyalantin şahidi aynı lafızla. Bunu Taberani Kebir'de ve Mucemlevsat'ta, ee, Darik Hutni Hakim, Lalkay es de, hepsi Süveyt bin Süeyd Ebi Hatim, o Matar el-Verrak'tan o Hasan bin Bilal yoluyla rivayet etmişlerdir. Dedi ki Hakim bin Nizam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e gönderdiği zaman Tahir olman haricinde Kur'an'a dokunma dedi. Burada görüldüğü gibi Müslüman birisine Tahir olman haricinde Kur'an'a dokunma demek ne demek? Yani Müslüman'dan bahsediliyorsa birinci anlamı cünüp iken dokunma manasına gelir. İkinci anlamı abdestsiz olarak dokunma manasına gelir. Üçüncü anlamı, üzerinde necaset varken dokunma anlamına gelir, gelebilir. Şimdi bunun durumunu görelim. Hakim, isnadı sahih dedi, Zehebi de onayladı. Elbani derim ki diyor burada, taberanın dediği gibi sadece bu isnad ile rivayet edilen bir hadisin nasıl sahih olduğu söylenebilir. Yani Elbani, hakim ve Zehebi'nin bu hadisin sıhhati hakkında söyledikleri hükme öyle itiraz etmiş, ve şöyle demiştir. i̇bn Mayin, Ebu Hatim ve başkalarının dedikleri gibi Matar ve Berrak zayıftır. Et takripte saduktur, çok hata yapar denilmiştir. Matar'dan rivayet eden Süveyd Ebu Hatim de aynı şekilde zayıftır. Nesai onun hakkında zayıf dedi. Ebu Züra kuvvetli değil, rivayeti sıdk ehli kimselerin rivayetidir dedi. Yani saduk en iyi ihtimalde saduka yakın derecesinde diyor. Elbani diyor ki yani kasten yalan söylemez demek istiyor diyor. Yani e, saduk olduğunu değil yalancı olmadığını söylüyor diyor Elbani. İbn-i dedi ki onda bir sakınca olmadığını umarım. Et takripte saduktur, ezberi kötüdür ve yanlışları vardır denilmiştir. Et terhiste de Hadisin ardından şöyle denilmiştir. İsnadında Suvet Ebu Hatim zayıftır. El Hazimi isnadını hasen bulmuştur. Sonra Nebevi'nin El Hulasa'da Hakim bin Hizam ile Amr bin Hazm hadisinin ikisini de zayıf gördüğü zikredilmiştir. Evet, Hakim bin Hizam hadisini gördüğünüz gibi aslında burada Matarî ve rak zayıf diyor da onun zayıflığı ile yani hadisi hasen derecesindedir. Burada eleştiri yapılacak tekravisi Suvet Ebu Hatim'dir. Bundan dolayı zayıftır. Muhtemel zayıf. Hakimin hizam hadisi muhtemel zayıftır yani. İbn Ömer radıyallahudan şahidi Taberani Mucemü Sahirde ve Kebir'de. Darekutni ondan rivayetle Beyhaki, İbn Asakir. Bunların hepsi Said bin Muhammed bin Sevvab, o Ebu Asım'dan, o İbnü Cüreş'ten, o Süleyman bin Musa'dan, o Salim'den, o babasından yani İbn Ömer'den yoluyla rivayet ettiler. Taberan dedi ki Süleyman'dan bunu i̇bn Cüreşten Cüreyş'ten başkası rivayet etmedi. Ondan da Ebu Asım'dan başkası rivayet etmedi. Said bin Muhammed bu tarih ve rivayette teferrüt etti, tek kaldı. Derim ki, yani Taberan bu sözünden sonra Elbani diyor ki Hatip tarih-i Bağdat'ta Said bin Muhammed'i cerh ve tadilde bulunmaksızını zikretti. Sanki o meçhulül halidir. Yani mestur bir ravidir. Nitekim Darikudni Sünen'in de seferde namazı tam kılmaya dair bir hadisini sayış saymıştır. Bu hadis ileri de el-Rıvâda gelecek diyor Elbani. Diğer râviler Sıkadırlar Ancak İbnü Cüreyh müdelleş olup anane ile rivayet etmiştir. Bütün bunlara rağmen Hafız İbn Hacer bu hadis hakkında İslam'da sakınca yoktur demiş. El-Esram'dan Ahmed'in bu hadisle hüccet getirdiğini zikretmiştir. Nasıl olur da bunda sakınca olmaz? Yani Elbani söylüyor. Hafız İbn Hacer'in kendisi İbnü Cüreyh'i teddis yapmakla baslamıştır ve burada anane yapmıştır. İsnadında İbnü'l-Cevvab vardır ki onun durumunda öğrendin. Yani o mestur birisi. Lakin belki de İbn İsbah'ın sıkatında yer aldığı içindir. Yani o metsur meçhul hal ravileri sıka saymakla meşhur olduğu için İbn İsbah belki ona dayanmıştır diyor. Nitekim Heysemi Mecmada bunu Taberani Kebir'de ve Sagir'de rivayet etmiştir. Rical-i sıka görülen kimselerdir. Yani mevsukun, ricalu mevsukun demiştir. Ona sıka görülen kimseler sözü yani Heysemi'nin bu sözü Genelin sıka görmesi değil. Bazılarının zayıf bulduğu halde İbn-i İbdan'ın sıka saymakla tek kaldığına işarettir. Adı geçen kitap hakkında vardığımız kanaat budur. Allah'ın iyi bilendir. Evet, bu da muhtemel zayıf görüldüğü gibi. Yani i̇bn Ömer hadisiyle Hakim bin Hizam hadisi e, muhtemel zayıf tarihler olup birbirini destekler. Ama lafızda bu sefer iki rivayet arasında ittifak yok. birisinde temiz olduğun halde dokunanacak diyor. Diğerinde Kur'an ancak temiz olan dokunur. Yani, bu e, İbn Ömer'den gelen rivattaki lafız müşrik olmayan kimseyi kapsar. Müslüman kimse ister cünüp olsun ister abdestli abdestsiz fark etmez. Müslümanı mutlak kapsar ama hakim bir nizam hadisi ya abdest olacak ya cünüp olmayacak böyle ihtimalleri çeviriyor. Şimdi Osman bin Ebil As radiyallahu gelen şahidini <gülüyor> görelim. Bunu Taberani mücemül Kebir'de İbn Ebi Davud Ermesaif'de İsmail bin Rafi oluyla rivayet etmişlerdir. Birincisi Muhammed bin Said bin Melik O Muhire bin Şube'den demiş. Diğeri El-Kasım bin Ebi Beze'den demiş. Sonra ikisi ittifak ederek Osman bin Ebil Aslan. Tamamen Süveyd'in rivayetindeki lafızla rivayet etmişlerdir. Yani Süveyd'in lafzı Hakim bin Zaman'da neydi? Yani onda neydi? Ancak Tahir olduğun halde dokun. Bu lafızla rivayet etmişler yani. Hafız İbni Hacer dedi ki, İbn Nebi Davud'un isnadında inkitar vardır, kopukluk vardır. Taberanın rivayetinde ise tanınmayan kimseler vardır. Yani burada kastım meçhulül ayn kimseler. Derim ki, yani Elbani diyor, bilakis her ikisinin isnadında da İsmail bin Rafi vardır ki bizzat Hafız İbn kendisine göre o zayıftır. Et takripte onun zayıf olduğunu söylemiştir. Her ne kadar gördüğün gibi iktiraf edildiyse de bu isnadın illeti bu İsmail bin Rafi'dir. Heysem de bununla illetlendirerek şöyle demiştir. İsnadında İsmail bin Rafi vardır. İbn-i ve Nesai onun zayıf olduğunu söylediler. Bukhari ise Sika, Mukaribül Hadis dedi. Yani Mukaribül Hadis tadil lafzıdır. Yani hadisi iyidir, hasendir manasında. Özetle hadisin bütün rivayet yollarında zayıflık vardır. Lakin bu zayıflık azdır. Yani muhtemir zayıflık. Çünkü bu rivayetlerde yalanla itham edilen yoktur. İllet ancak mürsel olması veya kötü ezber gibi şeylerdir. Mustafa ilminde kararlaştırıldığı üzere, isnadında yalanla itham edilen raviler yoksa rivayet yolları birbirini kuvvetlendirir. Nitekim Nevevi takripte, sonra suviti, bunun şerhinde yani tedripte bunu belirtmişlerdir. Gönül bu hadisin sıhhatine yatışır. Özellikle de sünnet imamı Ahmet bin Ambel bununla hüccet getirmiştir. Daha önce geçmişti. Yine onun arkadaşı İmam İshak bin Rahü'ye sayık görmüştür. İshak el-Mervezi Mesailül İmam Ahmet de şöyle demiştir. Dedim ki yani İmam Ahmet'e kişi abdestsiz Kur'an okuyabilir mi? Şöyle dedi evet. Lakin abdestsiz iken Musaftan okumaz. İsak dedi ki dediği gibidir çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'a ancak temiz olan dokunur hadisi sayıktır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashab ve tabiinde böyle yapmışlardır. Derim ki yani elbani tekrar diyor. Sahabenin sayı olarak gelenlerden bazıları şunlardır. Musab bin Sa'd bin Evkak'as dedi ki, Sa'd bin Evkak'asa musafı tutuyordum. Kaşındım. Sa'd dedi ki, galiba zekerine dokundun öyle mi? Ben evet dedim. Kalk abdest al dedi. Ben de kalkıp abdest alarak döndüm. Bunu Malik ve ondan da Beyhaki rivayet etmişlerdir, Risnat sayittir. Bu geçenleri yazdıktan uzun süre sonra Not düşmüş. 1381 yılı Hicri Şaban ayında. Kitap Medine'de, Mektebetül Mahmudiye'dedir. E bu oraya Suud Devleti'nin benim Medine Camiül de yani e, üniversitede hadis hocası olarak bahsedilen yıl davet ettiklerinde ikinci gidişimde olmuştur diyor. Uzun süre sonra Amr bin Hazm'ın hadisini Fevaidu Ebi Şuayip kitabında Ebul Hasan Muhammed bin Ahmed'e Zaferani'nin rivayetiyle buldum. O daha önce bahsettiğim gibi Süleyman bin Davud'un rivayeti olarak geçiyordu. Hani ilk başta ne yapmıştı? Bu Süleyman bin Davud değil, Süleyman bin Erkam'dır, diyordu Elbani. Sonra Begavi'den şöyle rivayet ediyor. Ahmet bin Hanbel'den işittim. Bu hadis onları sorulunca sayıh olmasını umarım, dedi. Bu babla yine Seyban Radyallahu'ndan da rivayet vardır. Böylelikle ne oldu? Amr bin hadis, Hazm hadisi e, sıhhate kavuştu. Yani illet Zayıf olmuş Elbani'ye göre. Seban Radyallahu da rivayet vardır. Ancak İslam'da halik, yani helak olmuş, çok zayıf biri olan Habib Bin Cahder vardır. O yalancıdır ve şahit getirilemez. Nitekim bunu Ez Zeyla'yı Nasb-ı Rai'ye tahric etmiştir. Evet. Kur'an'a ancak temiz olan dokunur hadisi, gördüğü gibi rivayet yolları birbirini kuvvetlendirir, destekler, sayıhtır. En sayıh lafzı yani şimdi bak bir Hakim bin Hizam hadisi var, bir de Osman bin Ebil As hadisi var. Onlar zayıf yollarla gelmiştir. Yani ezber problemi olan veya kıta problemi olan yollarla gelmiş. Onlar lafzı nasıl? Kur'an ancak tahir olduğunda halde dokun. Bu zayıf yollarla birbirini takviye etmiş. O zaman biz bu lafı esas almayacağız. Hangisini esas alacağız? Amr bin Hazm'dan gelen lafız zayıf yolla sabit olmuş. Yani o Nu'man bin Erkam dışında Seyman bin Davud el Havlani oğulları da gelmiş demek. O zaman sayı olan bu. Diğerleri ona takviyedir. Sayı olan hafız Kur'an ancak temiz olan dokunur, tahir olan dokunur. Bu da e, söylediğimiz gibi mülahlık içeren bir ifade. Sayıl Buhari Hayız babı, Hayız kitabı 7. bab. Hayızlı kadın beyti tavaf etmek müstesna. bütün hac yerine getirir başlığı. İbrahim en aktarıyor. Hayızlı kadının ayet okumasında sakınca yoktur demiştir. i̇bn Abbas Radyo'lanma da cünübün kıra bir sakınca görmemiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de, de zamanlarının hepsinde yani her halinde zikrederdi. <gülüyor> Umut Atiyye'de biz hayızlı kadınların namazgaha çıkmaları, müminlerin tekbirleriyle tekbir etmeleri ve dua etmeleriyle emrolunurduk dedi. Yani bunlar bayram günlerinde. Çıkmalar emrolunuyor. Hayzı da olsalar. Namaza katılmazlar ama işte tekbirlere, zikirlere iştirak etmeleri emredilmiş. Yani bu da e, hayz halindeyken bu zikirleri yapmalarının sakınca olmadığına delil getiriliyor. i̇bn Abbas radıyallahu anh, da şöyle dedi. Buhari'nin babı devam ediyor böyle. Bana Ebu Süfyan haber verdi ki Heraklius Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mektubunu istemiş ve okumuştur. Yani kendisi almış. Bu mektupta Bismillahirrahmanirrahim ile ''Ey kitab ehli, hepiniz bizimle sizin aranızda musavi, ortak bir kelimeye gelin. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim, ona hiçbir şey ortak tutmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz, kimimiz Rabler edinmeyelim.'' Ali İmran 64 ayetindeki sözlerde vardı. Yani tam bir ayet yazılı, bir şeyi kafirin bile okumasında sakınca görmemiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama bu şartlıdır. Yani musafile küfür diyarına gitmek yasaklanmış, müşkenin geçer diye. Ama hirakil gibi böyle hidayeti umulan, zararından endişe edilmeyen kimseler hakkında da böyle bir ruhsat var demek ki. bir Nebi Cabir Radyalan'ten Ayşe Radyalan'a hayz oldu da beyti tavaf hariç bütün haç fiillerini yaptı ve namaz kılmıyordu dedi. Hakemin Uteybe dedi ki ben cünüp iken hayvan keserim. Allah da üzerlerine Allah'ın ismini anılmayanlardan yemeyin. Çünkü bu muhakkak bir fısktır buyurdu demiştir. Yani Enam 121. ayetini söylüyor. Yani Cülip Allah'ın adını anarım. bunda sakınca görmediğini ifade ediyor. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Bizler Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mahiyetinde hacdan başka bir şey düşünmeyerek yola çıktık. Serif mekine geldiğimiz zaman ben haiz oldum. Ben ağlar haldeyken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve seni alatan nedir dedi. Ben vallahi çok arzu etmiştim. Allah'a yemin ediyorum ki ben bu yıl hac etmedim dedim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem muhtemel ki sen haiz oldun dedi. Ben evet dedim. Şüphe yok sendeki bu hal Allah'ın adem kızlar üzerine yazdığı bir şeydir. Binaenaleyh hacıların yapacakları fiilleri sen de yap. Şu kadar var ki temizlenince kadar beyti tavaf etme buyurdu. Çünkü tavaf da bir namaz. Yani içinde sadece konuşmanın caiz olduğu bir namaz. Evet, seleften gelen bazı rivayetler. İbn Abbas radıyallahu dedi ki, bana Ebu Süfyan haber verdi ki, Hirakil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mektubunu getirtti ve okuduğunda şunların yazılı olduğunu gördü. Az önce geçen rivayet. Bukhari muallak vermişti. Burada e, muttasıl olarak zikrediliyor. Bukhari birkaç yerde zikrediyor bunu. Haluk-ı da rivayet etmiş. İbn Azmi Muhalla da mesul olarak yine rivayet ediyor. İbn Azim bunu isnadıyla İbn Abbas radıyallahından rivayet etmiş ve arkasından şöyle demiştir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içinde bu ayetin yazılı olduğu mektubu Hristiyan birine göndermiştir. İmam Buhari ve başkalarının Ayşe radıyallahuha'dan rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her durumda Allah'ı zikrederdi demiştir. Buhari rivayet etmiştir bunu da. Kur'an okumak Allah'ı zikretmenin en kamül şekillerindendir. Bir hadiste her durumda zikrederdi ifadesi genel olup bunu tahsis eden bir ibare gelmemiştir. İbrahim en-Nekai, haizli kadının ayet okumasına sakınca yoktur demiştir. Bukhari bunu muallak vermişti. İbn-i Hacer ve işte Talik u Talik kitabında, yani Bukhari'nin muallaklarını vasil ettiği eserinde isnadını vermiştir. Benzeri İmam Malik'ten de yani aynı söz rivayet edilmiştir. Fethül Bari'de zikrediliyor bu da. Ee, bu İbrahim el-Nekay'ın sözü Abdurrazzak ve İbni El-Bişeybel'in musanneflerinde mevcut. Said bin Cübeyr, İkrime, Said bin el-Müseyyeb, Davud el-Zahiri, İbni Azim, Bukhari, Taberi, İbnül Münzir ve başka alimler Cünüb'ün Kur'an okumasında sakınca görmemişlerdir. Ubeyid bin Ubeyde dedi ki İbn Abbas radıyallanma günüb iken Kur'an'dan bir şey okudu. Ona bu konuda sorunca şöyle dedi. Benim ezberimde bundan fazlası vardır. Yani ezberimde olduktan sonra ister bunu okuyayım, ister okumayayım ne fark eder manasında. Bunu İbnü'l-Münzir Efsat'la sayısnatla rivayet etmişti İbn, -i İbn, -i İbn Abbas'tan. Yine İbn Abbas radıyallanma dedi ki cünübün bir ayet veya bunun gibisini okumasında sakınca yoktur. Bunda Buhari, İbnü'l-Münzir İbn-i Hacer Talik de rivayet etmişlerdir. İkrime dedi ki İbn-i Abbas radiyalanma cünüp olduğu halde virtlerini yani her gün okumayı adet edindiği ayetler ve zikirleri okurdu. Bunu İbn-i Müzir el-Efsat'ta rivayet etmiştir. Ebu Miclez'den İbn-i Abbas radiyalanmanın yanına girdim ve ona cünüp Kur'an okuyabilir mi diye sordum. Dedi ki sen girdiğinde ben cünüp olduğum halde Kur'an'ın 7'de birini okumuştum. İkrime de cünüp'ün Kur'an okumasında sakınca görmezdi. Said bin el-Müseyyebek, Cünüp Kur'an okuyabilir mi diye soruldu. Dedi ki, evet zaten ezberinde bulunmuyor mu? Evet, bunlar İbn-i el evsatında, sayısına gelmiştir. Yani, burada şöyle denilebilir. Yani tamam, sahabelerden bu rivayetler var da, bunların hiçbirinde Musaftan okudu geçmiyor diyebilir itiraz eden birisi. Ee, böyle derse, biz de deriz ki, bunlar asla... E, yani cünübün Kur'an veya zikirleri yapmasında veya haizzenin bunları yapmasında sakınca olmadığını gösteren rivayetlerdir. Musafa dokunmayı yasaklayan bir nas yok. Yani cünübün. Musafat dokunmasını yasaklayan bir nas mevcut değil. Böyle bir yasağın Allah'tan veya yani Resul'den gelmesi lazım. Diğer taraftan e, Herakle gönderilen mektup, yani içerisinde tam bir ayet yazılı bulunması, bunun cevazını açıkça gösteriyor. Yani kafirin bile, yani temizlikle alakası olmayan, aslen necis olan kimsenin bile buna dokunmasında Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam sakınca görmemiştir. Dolayısıyla yasak diyenin bunu yasaklayan bir delil getirmesi lazım. Birakis elimizdeki bu deliller bunun meşru olduğunu gösteriyor. Bu konuda sabit olmayan rivayetlere gelince, yani sabit olmamasına rağmen, yani Şiddetli zayıf olmasına rağmen insanlar merfu hadis olarak karşınıza getirebilir böyle şeyler. Bunları da görelim. i̇bn Ömer radyalama'dan daha önce işte Amr bin Hazm hadisinin aynı lafında aktarmıştık. Şimdi merfu olarak başka bir rivayet bu. Şu lafızda gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cünif ve hayz olan kimse Kur'an'dan bir şey okumasın. Evet, Tirmizi dedi ki, bu konuda Ali'den de hadis rivayet edilmiştir. Bunu i̇bn Ömer'in hadisini yalnızca İsmail bin Ayyar, Musa bin Nuhbe, yoluyla bilmekteyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı, tabi'in ve daha sonraki gelen alimlerin çoğunluğu bu görüştedir. Yani Cunhuk ve Hayzli'nin Kur'an okumaması görüşündedir. Süfyanet Sevri, İbnül i Şafii, Ahmet ve İshak şöyle demektedirler. Cunhuk ve Hayızlı olan Kur'an'dan bir şey okumamalı ancak bir ayetinin bir kısmını veya bazı bölümlerini okuyabilir. Ayrıca tesbih, subhanallah, tehlil, la ilahe illallah gibi şeyler söylemelerin bir sakıncası yoktur. Yani bu alimler böyle demiştir ama mesela e, kimisi bir ayet okuyabilir demiş, kimisi bir ayetin tamamını okuyamaz, bir kısmını okuyabilir demiş. Bu sınırlamaları neye dayanarak yapıyorlar bilmiyoruz. Yani bunun delilini bize ulaştırmamışlardır. Görüş olarak söylüyorlar. Muhammed bin İsmail el Bukhar'dan işittim. Tirmizi devam ediyor. Şöyle diyordu. Hadisin ravilerinden İsmail bin Ayyaş, Hicaz ve Irak bölgesi adamlarından, ricalinden, münker rivayetlerde bulunur. Sanki onlardan rivayette tek kaldı hadisleri zayıf görmüş ve şöyle demiştir. İsmail bin Ayyaş'ın hadisi ancak Şamlardan rivayet ettiğinde kabul edilir. Ahmet bin Anbel diyor ki, yani bu rivayeti, Tirmizi'nin İbn Ömer'den bu rivayetini münker görmüştür. Ahmet bin Anbel diyor ki, İsmail bin Ayyaş, bakiye denilen kimseden daha sağlamdır. Çünkü bakiyenin güvenilir kimselerden münker rivayetleri vardır. Ahmet bin Hasem bana aktardı ve dedi ki, bu sözü Ahmet bin Amber'in kendisine iniştirdim. Evet, Tirmizi böyle aktarmış. Tirmizi'nin bu babta rivayet ettiği bu hadis, Şeyh Elbani ve ondan önceki muadislerine belirttikleri gibi münker, yani hüccet olmayacak derecede zayıf bir rivayettir. Bukhari, Yahya bin Mayin, Ali bin Medini, Ahmet bin Amber ve başkaları, İsmail bin Ayyaş'ın Şamlılardan başkasından rivayet ettiği hadisleri zayıf görmüşlerdir. Bu hadiste bunlardan birisidir. Tirmizi Şerhi Tuhvetül Ahvezi'de Mübarek Furi şöyle der. Yani Hanefi bir muaddis Mübarek Furi. İbn-i Mace'de i̇bn Ömer hadisini bu yoldan rivayet etmiştir. Hadis zayıftır. Çünkü hadis imamları İsmail Bin Yaşı, Şam halkından yaptığı rivayetleri de sikka Fakat Hicazlılardan yaptığı rivayetleri zayıf görmüşlerdir. Kendisi bu hadisi Hicaz halkından olan Musa Bin Ukbe'den rivayet etmiştir. Evet, İsmail bin Ayyaş'ın Şamlılardan rivayetinin kabul edilip Hicazlılardan rivayetinin kabul edilmemesinin sebebi, kendisinin Şam'dayken hafızasının sağlam olup Hicaz'a yerleştiğinde hafızasının bozulmasıdır. İsmail bin Ayyaş bu rivayette tek kalmamış, El-Mughire bin Abdurrahman ve Ebu Maşer ona mutabaat etmişlerdir. Darekutni, Abdülmelik bin Mesleme'den, O-Mughire bin Abdurrahman'dan, O-Musa bin Uhbe yoluyla rivayet etmiştir. Abdülmelik bin Mes'eme hakkında Ebu Hatim Muzlari'l Hadis kuvvetli değil demiştir. Ebu Züra kuvvetli değil, Münkerül hadistir dedi. İbn dedi ki çokça münker rivayetler yapmıştır. İbn Yunus dedi ki Münkerül hadistir. Bu tarik şiddetli zayıf olduğu için mutabakat sabit olmamıştır. İbn Hacer el de dedi ki İbn -i Seyyid en-Nas el-Mughira tarikini sayık görerek hata etti. Çünkü bu tarikin İsnanlı Abdülmelik bin Mesleme zayıftır. Şayet bu illetten salim olsaydı elbette isnad sayı olurdu. Her ne kadar i̇bn Cevzi Mughira bin Abdurrahman'ı zayıf saysa da bunda isabet etmemiştir. Çünkü Mughira sıkadır. Yani Musa bin Ukbe'den rivayet eden Mughira bin Abdülrahman. İbn-i zayıf görmüş ama doğru değil. O sıkadır diyor i̇bn Hacer. Fakat hadisin illeti ondan yani Mughira'dan rivayet eden Abdülmelik bin Mesleme'dir. O şiddetli zayıf, mümkerül hadisidir. Evet, bu isnaf e, B şıkkı, yani ikinci bir tarik, mutabat gibi zikredilen Dârekotni'yi rivayet ediyor yine. O Muhammed bin İsmail'den, o bir adamdan, meçhul, müpen bir adamdan, o Ebu Maşer'den, o Musa bin Uhbe yoluyla rivayet etmiştir. Bu isnafda belirsiz bir kimse olduğundan ve Ebu Maşer, Nüceh bin Abdirrahman'ın zayıf olması sebebiyle şiddetli zayıftır. Bu da mutabatı elverişi değildir. Netice olarak i̇bn Ömer Radyalanma hadisi şiddetli zayıftır. Hafız İbn-i Hacer Fethülbayir'de bu hadis hakkında dedi ki, İbn-i Ömer Radyalanma hadisinin bütün yolları zayıftır. Ahmet, Ebu Atim, Ebu Züra, Bukhari, Nesai ve daha başka imamlar bu hadisinin zayıf olduğunu söylemişlerdir. Ukayli et duafa da Abdullah bin Ahmet'in şöyle dediğini rivayet ediyor. Babama yani Ahmet bin Hanbe bu hadisi arz ettiğimde İsmail bin Nayaş'tan dolayı bu batıldır dedi. Evet, Cabir radıyallahu anh hadisi Darikudni ve İbnadi El Kamil'de Muhammed bin Farıl'dan, o babası, o tavus, o Cabir radıyallahu anh yoluyla rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, hayızlı veya nifaslı kadınlar Kur'an'dan bir şey okuyamazlar. Bu isnat çok zayıftır. Muhammed bin Farıl metruhtur, Yahya bin Mayin, Ahmet, Nesai, Dare Kutni ve başkaları onun kezzap, yalancı olduğunu söylemişlerdir. Yine Darik Kutni, Yahya bin Ebi Uneyse'den, o Ebu Zubeyrden o Cabir Radyalı'nın isnalıyla mevkuf olarak rivayet etmiştir. Cabir'in sözü olarak rivayet etmiştir yani. Yahya bin Ebi Uneyse yalanla itham edilmiştir. Bu tarihte şiddetli zayıftır. İbn-i Recep şöyle demiştir. Hayzlı ve Cünüb'ün Kur'an okumasını yasaklayan merfu rivayetler gelmiştir. Ancak isnapları kuvvetli değildir. İmam Ahmet de Hayzlı Kadın'ın Kur'an okuması meselesinde bunu söylemiştir. Yani... E, merfu olarak sahip bir şey olmadığını İmam Ahmet söylemiş. Ali bin Ebi Talip radiyalarının hadisi, Amr bin Murre o Abdullah bin Selem'e yoluyla, Abdullah bin Selem'e dedi ki bana Ali bin Ebi Talip radiyalarının yanına girdim, ben girdim. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem helaya uğrayıp ihtiyacını giderdikten sonra çıkar ve abdest almadan bizimle beraber ekmek ve et yiyer, Kur'an okurdu. Cünüplükten başka hiçbir şey onu Kur'an okumaktan men etmez, al koymazdı. Evet, Abdullah bin Seleme hakkında ihtilaf edildiği için bu hadisin hükmü hakkında da alimler ihtilaf etmişlerdir. Bukhari, Abdullah bin Seleme hakkında hadisine tabi olunmaz demiştir. Ebu Atim ve Nesai maruf ve münker rivayetleri var demiştir. Yani bazı rivayetleri kabul edilir, bazı rivayetleri ne karşı çıkılır dediler. Darikuddin Zayıf dedi. İbn-i hata eder dedi. el icli Sikabir tabidir dedi. Yakup bin Şeybe Sika dedi. i̇bn Adi onda sakınca olmadığını umarım dedi. İmam Şafi, hadis ehli bu hadisi sabit bulmamışlardır dedi. Amr Abdullah bin Selem'i hadisini. Ali radiyallardan <gülüyor> gelen. Beyhaki el-Marife'de dedi ki, Şafir Rahimullah bu rivayet Abdullah bin Selem'e el-Kufi etrafında döndüğü için hadisin sabit olması hususunda duraklamıştır. Çünkü Abdullah bin Selem'e, yaşlanmış, rivayetleri münker görülmüştür. Aklında bazı bozulmalar olmuştur. Bu hadisi ancak yaşlandıktan sonra rivayet etmiştir. Bunu Şube ifade etmiştir. Yani bu ilmin uzmanlarından Şube bin Haccaç Raymullah diyor ki, Abdullah bin Seleme bu hadisi ancak bunadıktan sonra rivayet etti. Şafi de bu yüzden duraklıyor. Yoksa Abdullah bin Seleme yani hadisi hasen birisi ama ihtilata uğradığı için ve bu hadisi ancak ihtilattan sonra rivayet ettiği için Hoçat olmaktan düşmüş. İbnül i Müzir El-Evsat'ta dedi ki, Ali radiyalan hadisinin isnadı sabit olmamıştır. Çünkü Abdullah bin Seleme tek kalmıştır. Amr bin Mürre onun hakkında eleştiri yaparak şöyle demiştir. Bizzat Abdullah bin Seleme'den bu hadisi rivayet eden kişi Amr bin Mürre. Şöyle demiş. Abdullah bin Seleme'den iştim, maruf ve münker rivayetleri vardır. Yani maruf rivayetleri, iktidatından önceki rivayetleri, münker rivayetleri, iktidatından sonraki rivayetleri. Bu hadise Abdullah bin Seleme'den bizzat rivayet eden Amr bin Mürre olduğu için onu cerh ettiğinden dolayı bu hadise hüccet getirmek batıl olmaktadır. El-Evsat'ta İbn-i Münzir'in sözleri bunlar. El-Hattabi, Meal-i de yani Ebu Davud'un Sünen'in şerhinde dedi ki Ahmet bin Ambel, Ali R.A. bu hadise Abdullah bin Seleme'nin durumundan dolayı zayıf görüyordu. Nevevi El-Mecmuda dedi ki, Tirmizi hadisin Hasan sayı olduğunu söyledi. Ondan başka hafız muhakkikler ise hadisin zayıf olduğunu söylediler. Şafii sünen Harmele'de rivayet etti ve eğer sabit ise dedi. Yani bir şüpheyle, e, yani bir şart ile, sabit ise, sabit olması şartıyla e, dedi. Hafız i̇bn Hacer gibi bazı alimler bu hadisin hasen saymışlardır. i̇bn Hacer delil olarak kullanılmaya müsaittir ancak bu tartışmaya açıktır demiştir. Hakim-i bu hadisi sahih görenlerdendir. Hafız İbn-i Hacer Eptelis'te de dedi ki, Tirmiz'i i̇bn Seken, Abdülhak el-İşbil'i, Şerr-i Sünnel el hadisi sahih gördüler. İbn-i Zeyme, Şube'nin bu hadis sermayemin üçte biridir dediğini rivayet etti. Dar-i Şube'nin bundan daha güzel bir hadis rivayet etmedim dediğini rivayet etti. Yine İbn-i Zeyme ve İbn-i bu hadisi görürüz, haric etmişlerdir. Şeyh Ahmed Şakir de El-Müsned Talik'inde sahihlemiştir. adeti olduğu üzere. Yevşek davranıyor çünkü bu konularda. Erel Bâne İrva-ül dedi ki, i̇bnül i Carut şunu ekledi, şube bu hadis hakkında kabul edebileceğimiz ve inkar edebileceğimiz kısmı var derdi. Yani Amr bin Mürre, Abdullah bin Seleme'ye yetiştiğinde o yaşlanmıştı. İşte burada İbn-i Seleme'nin ömrünün sonlarında hafızasının değiştiğine işaret vardır. Amr bin Mürre ondan ancak i̇bn Seleme böyle bir hale geldiği zaman rivayette bulunmuştur. Bu hadisi zayıflatmaktadır. Nitekim imamlardan bir cemaat bunu açıkça belirtmişlerdir. El-Münziri muhtasar şöyle der. Ebubekir el-Bezzar bunu ancak Amr bin Mürre, Abdullah bin e -E Seleme'den rivayet etmiştir diye zikretti. Yani tek tarihi var. O da Amr bin Mürre, Abdullah bin Seleme yolu. İbn-i Hacer ortak orta yolu tutarak şöyle demiştir. Sünen sahipleri rivayet etmiş. Tirmiz ve İbn-i sayı saymışlardır. Bazıları ravilerinden birini zayıf görmüşlerdir. Doğrusu bu hücret getirmeye elverişli hasen türündendir. Hafız İbni Hacer'in hadisi hakkında bu görüşünü onaylayamayız. Çünkü işaret edilen Ravi Abdullah bin Seleme hakkında hafızın bizzat kendisi et takripte saduk hafızası değişmiştir demiştir. Bu hadisi de ancak hafızasının değişmesinden sonra rivayet ettiği yukarıda geçtiğine göre görünen o ki Hafız İbni Hacer bu hadise hasen hükmü verirken bu durumu hatırlayamamıştır. Allah en iyi bilendir. Ama bazı muhasır alimlerin şu iddiasına gelince... Ali Radyalan'ta gelen bu hadisin manası hakkında yani isnat olarak değil de rivayet metnini kuvvetlendiren mutabat vardır. Ve böylece hata etme şüphesi ortadan kalkar. Bunu Ahmet Aiz bin Habib'den, o Amir bin Es-Sınt'ten, o el Ebu Kurayf'tan rivayet etmiştir. Ali radıyallahu anha geldim. Abdest aldı. 3 defa mazmaza ve istinşak yaptı. 3 kere yüzünü yıkadı. Ellerini ve kollarını 3'er kere yıkadı. Sonra başını mesetti. Sonra ayaklarını yıkadı ve dedi ki: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde abdest aldığını gördüm." Sonra Kur'an'dan bir şey okudu ve dedi ki: "Bu cünüp olmayan kimse içindir. Cünüp olan ise okuyamaz. Bir ayet bile okuyamaz." Bu münker bir rivayettir. Sonra bu isnat sahi ve ceyyiddir diyor ve ricalin sika kimseler olduğuna dair açıklamalar yapıyor. Buna çeşitli açılardan cevap verilir. Birincisi biz bu isnadın sahi olduğunu kabul edemeyiz. Çünkü Ebu'l-Gurayf'ı İbn-i İbban'dan başkası sika görmemiştir. İşaret edildiği işaret edilen e, şahıs yani Ebu'l-Gurayf sahi hükmünde buna dayanmaktadır. Defalarca zikrettiğimiz gibi İbn-i İbban tevsih kursunda sika sayma konusunda gevşektir. Buna itimat edilemez. Özellikle de başka imamlara muhalefet ettiğinde itibar edilemez. Nitekim Ebu Atmer Razi meşhur değildir demiştir Ebul Kurayf hakkında. Ona sen onu, Ebul Kurayf'ı mı yoksa Haris averi mi daha çok beğenirsin dediler. Dedi ki Haris daha meşhurdur. Onun hakkında da eleştiri yapmışlardır. Bu ise esbabin nubate ayarında bir şeyhtir. Yani şimdi düşünün. Yani ben e, harsel averin Ali Radyalan'tan rivayetini görsem direkt uydurma olduğuna hükmederim. Çünkü yalanla itham edilmiş bir ravidir. Harisel el bundan ebul Kurayf'tan daha üstün görüyor. Yani o kadar hali bilinmeyen biri diyor Ebu'l-Gurayf. Hiç olmazsa Haris'in durumunu biliyoruz. Manasında söylüyor. Esbâh bin Nubate'ye gelince o da Kezzaplardan birisidir. Onun ayarında görüyor. Evet, Esbâh Ebu Atme'ye göre leyin, gevşek bir ravidir. Başkalarına göre ise metruhtur. Böyle birin rivayeti sahih olmak bir yana hasen bile olamaz. İkinci cevabımız, şayet bu sahih olsaydı bile şahit getirilen merfu kısmı sarih değildir. Sonra Kur'an'dan bir şey okudu kısmı şahit getiriliyor buradan. Üçüncüsü, şayet bu kısmın merfu olduğu sarih olsaydı şahız veya münker olurdu. Çünkü Aiz bin Habib Sika olsa da i̇bn onun hakkında münker bulunan hadisler rivayet etmiştir diyor. Belki de bu hadiste bunlardandır, yani bu münker rivayetlerindendir. Nitekim kendisinden daha güvenilir ve daha iyi ezberleyen kimse bunu Ali Radiyalan'tan mevkuf olarak rivayet etmiştir. Bunu Dari Kutni Yezid bin Harun'dan, o Amir bin es Simt'ten, o Ebul Guraif el Hemedani yoluyla rivayet etmiştir. Biz Ali Radiyalan ile beraber rahbedeydik. Rahberin yukarı tarafına çıktı. Vallahi bilmiyorum küçük abdest mi? Büyük abdest bozmayam gitti? Sonra geldi ve bir tas su istedi. Ellerini yıkadı. Sonra ellerini yumdu. Sonra Kur'an'dan bir kısım ezbere okudu. Sonra dedi ki, biriniz cünüp olmadığı sürece Kur'an okusun. Eğer cünüp olursa tek bir harf bile okumaz. Burada gördüğü gibi merkuf, nevkuf, Merfu değil. Bununla beraber Ebul Guraif hakkında açıklama geçmişti. O meçhuldür. ne dedi ki, Ali Radyalan'ta mevkuf olarak sayittir. Ee, yine i̇bn şey ben rivayetinde Kadı Şurek bin Abdullah mevkuf olarak rivayet etmiştir. O da hafızası sonradan değişen bir ravi. Beyhakim rivayetinde Hasan bin Hay ve Halid bin Abdullah da üçü Amir bin Sımt'tan diyerek muhtasar ve Ali radıyallahu anh'tan mevkuf olarak cünüp olan Kur'an'dan bir harf bile okuyamaz lafzıyla rivayet etmişlerdir. Böylece bu tahkikten ortaya çıkıyor ki mutabi olarak getirilen bu hadiste racih olan Ali r.a. mevkuf olmasıdır. Ali r.a. sahih olarak gelse de merfu hadise şahit olmaya elverişli değildir. Bilakis şöyle denilir. Bu merfu hadisi illetli kılar. Yani ıhzıraba düşürür. Yani bu hadis merfu mu mevkuf mu? Bu Abdullah bin Selemen hatay ederek mevkuf hadisi merfu olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmiş olduğunu gösterir. Yani aslı mevkuftur. Bu uzak bir ihtimal değildir. Allah en iyi bilendir. Evet, Elbani'nin sözleri bitiyor. Ali Radiyalan hadisi diyelim ki, yani Hasan diyen o alimlere itibarla diyelim ki sahih kabul edelim. Öyle kabul etseydik bile bu fiili bir hadistir. Bundan yasaklama söz konusu olmadığı için ancak müstaplık ifade eder. İbn-i Zeyme dedi ki, bu hadis Cünüb'ün Kur'an okumasına engel değildir. Zira burada yasaklama olmayıp yalnızca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fiili nakledilmektedir. Yani cünüp dışında hiçbir şey onu Kur'an okumaktan al koymazdı diyor. Eğer bu sahihse, Allah Resulü'nden sahihse nedir? Bu fiildir. Yani cünüp olanı Kur'an okumaktan yasaklamıyor bu. Diğer taraftan e, lafızda bir münkerlik var. Çünkü sahih, sabit, net rivayette Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki Allah Resulü Hiçbir halde, hiçbir durum onu Allah'a zikretmekten alıkoymazdı diyor. Evet. Netice Elban Raymullah şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ben Allah azze ve celle'yi taharet hali üzere olmak haricinde zikretmekten hoşlanmadım hadisi. Yani kendisine selam verildiğinde hani abdest alıp ondan sonra cevaplaması. Orada söylüyor bunu. Hoşlanmadım. Yani bundan ikrah duydum hadisi. Cünüb'ün Kur'an okumasındaki kerahat hususunda açıktır. Hatta abdestsiz. Abdestsizken Kur'an okumak mekruhtur yani tenzihen. Çünkü hadis Ebu Davut ve başkalarının sayı sınavlar rivayet ettiklerine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme selam veren kimseye selamını almak üzere vardı olmuştur. Kur'an'ın selamdan daha öncelikli olduğu ortadadır. Bilindiği gibi bunun kerih olması caiz olmasına mani değildir. Bu sayı hadis hakkında bunu söylemek gerekir. Bu görüşlerin en adilidir inşallah. Evet Elbani böyle bir neticeye varmıştır. Abdestsiz, cünüp veya haizli olarak ve musafa okunarak Kur'an okumayı yasaklayan bir nas sabit olmamıştır. Sahabe, tabin ve sonraki alimler bu konuda ihtilaf etmişlerdir. Bu ihtilafı kitabı ve sünnete döndürdüğümüzde ancak abdestsiz olarak Allah'ı zikretmek ve Kur'an okumanın tenzihen keratine delil olabilecek bir delil görüyoruz. Bazıları cünüp iken Kur'an'ın Kur ezberden okunabileceğini kabul ediyor. Ancak musaftan okumayı caiz görmüyorlar az önce söylemiştik. Peki bunu yasaklayan delil nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde tam ayet yazılı bir mektubu Hirak'la gönderdiği sabittir. Müşrik olması sebebiyle aslen necis olan ve Müslüman olması ümit edildiği için mektubun kendisine gönderildiği Hirak'lin dahi yazılı metinden Kur'an okuyacak olması ihtimali Resulullah sallallahu aleyhi ve bu mektubu yollamaktan alıkoymamıştır. Bu yalnızca bir ayet idi, musaf değildi diye itiraz etmenin gerekçesi de yerinde değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında Kur'an tam bir musaf şeklinde değildi. Her sahabede ayrı ayrı parçalar halindeydi. Malum olduğu üzere Kur'an musaf haline getirilmesi daha sonraki zamanlarda gerçekleşmiştir. Kısa bir bölüm daha aktaracağız başka bir mesele. Dördüncü alıştırma. Ezanı abdestsiz olarak okuman hükmü. <gülüyor> Bu konuda birinci rivayet Ebu Hureyir Radiyaland'dan merfu. Tirmizi Ali bin Hücur'den, o elvelik bin Müslim'den, o Muaviye bin Yahya Es-Sadefi'den, o Ez-Zühri'den, o Ebu Hureyir Radiyaland'dan rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Ezanı ancak abdestli olan kimse okuyabilir. Beyha ki bunu Hişam bin Ammar o elvelik bin Müslim'den, o Muaviye bin Yahya'dan, o Said bin el-Müseyyeb'den, o Ebu Hureyir'den merfu olarak rivayet etti. Burada Bakın birincisi Ali bin Hucur yerine Hişam bin Ammar gelmiş. Velid bin Müslim aynen duruyor. Muaviye bin Yahya es-Sadefi aynen duruyor. Eee rivayetinde Sadefi Zühri'den rivayet etmişti. Burada Said bin e, Muaviye bin şey es-Sadef'i Said bin Müseyyeb'den rivayet ediyor. Yani iki tane ravide değişiklik görüyoruz bu isnatta. Bu isnatlarda Muaviye bin Yahya es-Sadefi şiddetli zayıftır. İbn-i Mayin, İbn Medini ve Es-Sadi onun zayıf olduğunu söylemişlerdir. i̇bn Adi, rivayetlerinin genelinde şüphe vardır demiştir. E, buradaki şüphe vardır diye tecrüme ettiğimiz kelime fihi nazar yani metruk oluşuna işaret ediyor i̇bn Adi esasında. Es-Saci dedi ki, çarşıdan e kitabını satın aldı ve Zühri'den rivayet etti. Yani rivayet izni olmaksızın e, icazetsiz rivayet ettiği için e, eleştirilmiştir bu rabi i̇bn dedi ki kitapları satın alır ve oradan rivayet ederdir. Sonra hafızası bozuldu, rivayetlerinde vehim yapmaya başladı. Yani ezberinin bozukluğuna işaret ediliyor burada. İkinci rivayet, yani bu zayıf bir rivayet. İkinci rivayet Ebu Riyar Radyalan'ta mevkuf olanı. Bu idi şimdi mevkuf rivayet. Yine Tirmizi Yahya bin Musa'dan, o Abdullah bin Veyb'den, o Yunus'tan, o İbn-i Zühri'den o da Ebu Ureyel Radyalant'ten şöyle dedin rivayet etti. Namaz için ezanı ancak abdestli olan okur. Tirmizi dedi ki bu öncekinden daha sayittir. radisini Ureyel Radyalant'ten merfu olarak rivayet etmedi. Bu El-Velid bin Müslüm'ün rivayetlerinden daha sahiptir. Ez-Zühri de Ebu Ureyel Radyalant'ten işitmemiştir. Yani ile birlikte öncekinden daha kuvvetlidir diyor. Tirmizi böylece merfu rivayeti zayıf görmüş, mevkuf olan daha doğru olduğunu söylemiş. Ancak onu da inkıta ile illetlendirmiştir. Beyhaki bunu Said bin el Müseyyep yoluyla mevsul, mevsul olarak, yani inkıta olmak üzere rivayet etmiş olsa da, onun isnadında da Muaviye bin Yahya'yı Sadefi vardır. Demek ki Sadefi yoluyla gelen iki tarihten biri merfu, diğeri mevkuf. Bu yüzden Beyhaki onun zayıf olduğunu belirtmiştir. Şeyh Ahmet Şakir de Tirmizi Talik'in de zayıf olduğunu söylemiştir. Netice olarak Ebu Üreri Radyaland'dan gelen merfu rivayet şiddetli zayıf, mevkuf olarak gelen ise munkatıdır. Yani muhtemel zayıf. Üçüncü rivayet Wa'il bin Hucur Radyaland hadisi. Beyhaki El Haris bin Utbeden, o Abdülcebbar bin Wa'il'den, o babası Wa'il bin Hucur Radyaland'den. Şöyle dedi rivayet ediyor. Kişinin ancak tahir olarak ve ancak ayaktayken ezan okuması bir haktır ve konulmuş bir sünnettir. Beyhaki dedi ki Abdulcebbar bin Wail'in babasından rivayeti mürseldir. Yani ondan işitmemiştir. İbn Hacer -e de dedi ki isnadı hasendir. Ancak bunda inkıtağı vardır. Zira Sahih Müslim'de Abdulcebbar'ın şöyle dediği sabit olmuştur. Ben babamın namazını akledemeyen bir çocuk edim. Nevevi hadis bu konuda ittifak ettiklerini nakleder. Yani Abdulcebbar'ın Wail bin Hucur'dan işitmediğini. Bazılarının nakiline göre babasının vefatından sonra doğmuştur. Müslüm'ün rivayetinin zahirine göre bu iddia doğru değildir. Yani babasının vefatından sonra doğmamıştır. Bilakis e, henüz aklı ermeden babasının namazını gördüğünü aktarıyor. Bu sahip bir rivayet. Nevevi el-Hüla Asa'da dedi ki bu mevkuf olup inkıta sebebiyle zayıftır. El-Mecmuda ise mevkuf mürsel demiştir. Evet rivayet mevkuf olarak gelmiş olsa da sahabenin fiil hakkında sünnettir demesi onu hükmen merfu kılar. Bununla beraber zayıflık var. Dördüncü rivayet i̇bn Abbas radıyallahu anh'ın maddesi. Ez zeyla Ebu Şeyh el-Hafız, o Abdullah bin Harun el-Feravi, o babasından, o dedesinde, dedesi Ebu Alkame'den, o Muhammed bin Malik'ten, o Ali bin Abdullah bin Abbas'tan, o babası e, i̇bn Abbas radıyallahu anh'a isnadıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyrununu zikrediyor. Ey i̇bn Abbas, muhakkak ki ezan namaz ile bitişiktir. Biriniz tayir olmadığı halde ezan okumasın. İslam'da Abdullah bin Harun bin Ebi Alkamel Feravi Zayıf, Muhammed bin Malik meçhuldür. i̇bn Adi dedi ki, Abdullah bin Harun'un münker rivayetleri vardır. Evet, bu konuda gelen merfu ve mevkuf rivayetlerin durumu böyle. Yani bunlar içerisinde sağlam bir tarik yok. Alimlerin bu meseledeki hükümlerine gelince... Kuvab'da sahip bir hadisi yoktur. Bazı alimleri abdestsiz ezan okumayı mekruh görmüşlerdir. Tirmizi dedi ki, ilim ehli abdestsiz ezan okuma konusunda itiraf etmişlerdir. Bazı ilim ehli bunu kerik gördüler. Eşşafi ve İsa bin Ravye bu görüştedir. Bazılarda da ruhsat verdiler. Süfyanes Sevri, i̇bn Mübarek ve İbn-i Ahmet bu görüşlü olanlardandır. i̇bn Münzir elefsatta dedi ki, ilim abdestsiz olarak ezan okuma hususunda ihtiraf ettiler. dedi ki, ehli abdestsiz olarak ezan hususunda ettiler bir topluluk müezzinin abdestsiz ezan okumasını mekruh gördü. Atabi Nebi raba müezzinin abdestsiz ezan okuyamaz diyenlerdendir. Bu Mücahit Rahimullah'tan da rivade edilmiştir ve bu aynı zamanda evzayının görüşüdür. Şafii bunu mekruh görür ve eğer abdestsiz ezan okursa bu geçerlidir derdi. Yani ezanın saatine bir zararı yok ama kerihdir diyor. Ebu Seyir de aynı görüştedir. Ahmet dedi ki, Cünüp kişi ezan okuyamaz. Eğer tahir olmadan abdestsiz ezan okursa umarım bunda sakınca yoktur. İshak bin Rahüye de dedi ki cünüp olan kişi ezan okursa ezan tekrar edilir. Ezan ancak abdestliyken okunur. Yani şart olarak görüyor İshak bin Rahüye Peki netice nedir? Bu meselede isabetli görüş abdestsiz olarak ezan okumanın tenziyen mekru olmasıdır. Kur'an okuma ve diğer zikirlerde de aynı durum söz konusudur. Çünkü El-Muacir bin kunfus Kufuz bin Ömer bin Cud'an radiyallahu anh'tan gelen rivayete göre o Nebi sallallahu aleyhi ve selleme abdest alırken Murayip selam vermiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onun selamını abdesti bitirince kadar almamıştır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mazeretini açıklayarak şöyle buyurmuştur. Ben Allah'ı abdestsiz olarak zikretmeyi gerek gördüm. Evet bu müslimin şartına göre sahih bir hadistir. İbn-i Zeym'i Ahmet, İbn-i Hakim ve başkalar rivayet etmiştir. kütüb site içerisinde de işte Ebu Davud Nesay-i mevcut. İbn-i İbhan bu zikrettiği babda şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha fazletli olanın abdestliyken zikretmek olduğunu değirtmiştir. Bunu kerik gördüğünü söylemesi cevazı nefyetmek için değildir. Yani tenziren mekruh demek istiyor. Evet Allah izin verirse bir sonraki derste beşinci alıştırmaya geçeceğiz. Sebzelerin zekatı meselesini işleyeceğiz. Sümanekeallahu mevbi amdik ve eşhedü enne ilahe illen tevahdekele şerikelek ve estağfurke Kevetu tubileyk.